Şimdi Cenab-ı Allah peygamberleri niye gönderdi? İnsanlara uymaları gereken inanç ve hayat nizamını yani şeriatı bildirmek üzere gönderdi. İnsanlar başıboş bırakılmadı Cenab-ı Allah tarafından. Niçin çünkü Cenab-ı Allah'ın hakim sıfatına insanları değil bir zerreyi dahi başıboş bırakması yakışmaz. Böyle olduğu için Cenab-ı Allah hayret ettikleri, iman etmeyenler hayret ettikleri ve sihirbazdır dedikleri vahiy alan bir zatın varlığını Dikkatlerini göklere ve yere çevirerek esasında Allah'ın yaratılmış hiçbir varlığı kanunsuz bırakmadığını, sünnetsiz bırakmadığını, şeriatsız bırakmadığını, her bir varlığın, bir kanununun, bir sünnetinin, bir şeriatının bulunduğunu anlatmak üzere. Kainatın mutlak hakimi, mutlak müdebbiri, mükevvini, hikmeti sonsuz egemeni olduğunu anlatmak üzere üçüncü ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu İllâh. İnne rabbekumullâhullezî <gülüyor> <gülüyor> haleqa's-semâvâti vel arda fî siddeti el Sizin Rabbiniz o Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. Tabii bu altı gün söylemeye gerek yoktur ki bildiğimiz bugün bildiğimiz 24 saat değildir. Gün Arapçada aşama merhale manalarına da geliyor. Ve esasen şimdi bizim bildiğimiz günler göklerin ve yerin yaratılmasından sonra hatta güneşin ve ayın bugünkü hallerini almasından sonra meydana gelmiştir söz konusu olmuştur. Dolayısıyla buradaki altı günün, her bir günün ne anlama geldiğini, ne kadarlık bir süre çektiğini tespit etmek ancak Allahü Teala'nın bildiği bir iştir. Bizim bilebileceğimiz bir şey değildir. Ama bu bize bir işarettir. Bizim kafamızda maalesef ümmet olarak değerini en az bildiğimiz, en az istifade ettiğimiz, fakat en büyük varlığımız ve sermayemiz olan, zaman denilen mefhumun, kıymetini anlatmak, ona dikkat çekmek içindir. Geçmiş müfessirlerimizin dikkat çektikleri bir husus daha var. Bununla Cenab-ı Allah bizlere, işlerimizi, aceleye getirerek gelişi güzel değil. Taenni ile her bir şeyin hakkını vererek yerli yerinde usulüne göre yapmayı öğretmek için olduğu hikmetlerinden birisinin bu olduğunu da söylemişlerdir. Ayet-i kerime inna rabbekum diye başlıyor. Cenab-ı Allah'ın rububiyetine dikkat çekiyor Rububiyet'in tarifini daha önce birkaç sefer yapmıştık bir daha hatırlatalım diyor ki Rab, Rab her bir şeyi kendisi için gerekli olan aşamalardan geçirip onu en mükemmel noktasına kadar kendisi için söz konusu olan mükemmellik derecesine ulaştıran Kimsenin yaptığı işe işi yapana Rab yaptığı işe terbiye ve rububiyet denir. Söz gelimi. Bir insanın aşama aşama insan olup doğması. Annesinin karnından hatta babasının sulbundan ve efendim ben söyleyeyim annesinin hücresinden yumurtasından tutun. Bunların bir araya gelmesinden Efendim annesinin karnında geçirdiği bütün aşamalarda doğması, süt emmesi, sütten kesilmesi, bebekliği, çocukluğu, büyümesi hiçbir şey bilmiyorken yavaş yavaş öğrenmeye başlaması. Ve nihayet mükemmel bir insan olması, ondan sonra tekrar hilkat ilahi kanun gereği Yasin suresinde belirtildiği üzere ve men nuammeruhu lunakkesu fi'l halk hukmu gari ve minkum men yuraddu ila ardil ayetlerin işareti gereği kimisi de oldukça yaşlanır gücünü kaybeder aklının gücü kaybolur hafızası karışır vesaire vesaire onun için peygamber aleyhissalatu bu vesileyle onu da hatırlatalım biz de Cenab-ı Allah'a bu şekilde niyaz edelim ve inni euzubike an uraddu ila ardil umur ömrün, erzeli ömrün, ömrün en rezil haline, en perişan haline, en berbat haline döndürülmekten sana sığınırım yarabbim diyor. Sana sığınırız yarabbim. İşte bütün bunları yapan kim? Cenab-ı Rabbül alemindir. Bu Allah'ın rububiyet sıfatıyla olan işlerdir. allah Teala yalnız bizi değil, bizim için bu kısaca, hızlıca anlattığımız, fakat her bir hali Kitaplara dahi sığmayacak kadar. Ve yine onunla ilgili olarak insanlığın bu konuda bildikleri bilmediklerinden çok daha yani bilmedikleri bildiklerine göre çok daha fazla olan bütün bu aşamaları birebir müdahalesiyle yaratıp takdir eden insanı aşama aşama o hale getiren kim? allah Teala. Onun rububiyetiyle o bunları yapıyor Celle Celaluhu. Urbubiyet yalnız bizim için değil, bütün mahlukat içindir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ف۪ي سِدَّتِ ayyâ. Altı günde göklerin ve erin yaratılışını tamamladı. Bu altı günün tafsilatı ileride inşallah Fussilet suresinde gelecek. Yeni gelince inşallah orada da buna tafsilatı dair ve başka ayet-i kerimelerde de geçiyor. Her bir ayet-i kerimeyle alakalı ek bir bilgiyle bu bilgiler tamamlanacak. Kur'an-ı Kerim'in metodunu aşarak Kur'an-ı Kerim'in peyderpey verdiği bilgileri bir yerde vermek biraz da Kur'an-ı Kerim'in usulüne aykırıdır. Burada Cenab-ı Allah şimdiye kadar gökleri ve yeri altı günde yarattı. Bunu öğrenelim. ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى Sonra da arşın üzerine istiva eyledi. Kuruldu. İmam Malik'in dediğini biz söylemeyi en isabetli görüyoruz bizde. El istiva'u ma'lum. Vel keyfu mechur. <gülüyor> Bitti. Ve suali anhu bid'a devam ediyor. İstiva Arap dilinde bilinen bir manadır. Bir şeyin üstüne çıkmak, oturmak, kurulmak demek manalarından birisi de istila etmez demek olabilir ama Cenab-ı Allah nasıl oturur nasıl çıkar böyle bir sorunun anlamı yok niçin çünkü o leyse kemithlihi şeydir ben sizi siz beni biliyorsunuz dolayısıyla bizim istiva için bizim hakkımızda birisi istiva fulânun ala fulân veya ala fulân mekân fulân dediği zaman bunu anlarız niçin çünkü birbirimizi biliriz. Bizim istivamızın nasıl olduğu bizim için bellidir. Arap dilinde bunun manası belli diyor İvan Malik. Ama Cenabı Allah için düşünülecek olsa Allah nasıl istiva etti bunu bilemeyiz. Açıklamadı bize. Açıklamadığı gibi zatını bilmiyoruz ki istivasını bilelim. Zatını bilmeyince istivası hakkında bir fikir yürütmek bizim için mümkün değil. Bunu tevil edenler ise gücünü, kudretini, hakimiyetini kainatın tamamını kuşatmakla ne yapmışlardır? Açıklamışlardır. <gülüyor> Doğrusunu isterseniz bu böyle olmakla birlikte bundan sonraki iki kelimelik ifade allah Teala'nın kainata hakimiyetini sanki Allah'ını sanki güçlendiriyor gibi bir tarafı da var. Bu böyledir. Ne diyor burada? Yudh birul amr. Kainatın bütün işlerini tedbir ve tedbir eder, idare eder. Bütün işlerini. Niçin? Çünkü o vasa kursihiu semawati ve al Yani kürsisi gökleri ve yeri kuşatmış, çepeçevre kuşatmış La لَا تَأَخُذُوا ve la نَعُونَ Ne uyur, ne uyuklar. Elinizde çay bardağı uyukladığınız zaman çay üzerinize dökülür, kendinizi yakarsınız. Koca bir kainatın sahibi ve yaratıcısı için uyumak elbette ki eksiklik olacaktır. Onun kemaline aykırı? Uyuyan da benim gibidir. ilah olamaz. Halik ile mahluk hiçbir yönden birbirine yapmaz. Benzemez. Onun işleri idare etmesiyle benim idare etmem de birbirine benzemez. Nasıl ki bizim istivamız ile onun istivası benzemezse onun işleri idare etmesi de bizim idare etmemiz de biz Kimimiz biraz daha titiz idare eder, kimimiz daha gevşek idare eder, kimimiz unutarak idare eder, kimimiz ihmalkarlık yapar, kimimiz gereksiz aşırı titizlikten dolayı ipin ucunu kaçırır vesaire. Yani her bakımdan her birimizin idaresinin türlü türlü eksiklik ve aksaklıkları var. Mükemmelliklerimiz aksaklıklarımızdan daha az. Güzel yaptıklarımız aksattıklarımızdan çok daha az. Ama Cenab-ı Allah'ın her şeyi mükemmel. Kendi maksadına göre, kendi iradesine göre, o işten gözettiği hedefine göre tedbir eder. Tedbir eder. Bir zaman gelecek, belki bu nizamı bozmak onun ayrı bir tedbiri olacak. Belkisi fazla, çünkü bu nizamın bozulacağını zaten tedbiri gereği takdir etmiştir. Yani, İslam'ın tasavvurunda, Kur'an'ın tasavvurunda Cenab-ı Allah kainatı yaratmış ondan sonra kendi haline terk etmiş değildir. Ne insanları kendi haline bırakmıştır, canlıları, mükellefleri ne de mükellef olmayan diğer varlıkları mahlukadır. Her birisi için hükümler, kanunlar, tedbirler ve idareler koymuştur. Çünkü o arşı istiva etmiştir arşın üzerinden kainatı tedbir etmektedir. İdare etmektedir. Ve bize hayatımızı nasıl şekillendireceğimizi, akidemizi nasıl şekillendirip bu akidenin gereği olan hayatımızı bireysel ve toplumsal olarak, ümmet olarak nasıl kurgulayacağımızı, nasıl yapılandıracağımızı göstermek üzere de aramızdan Resuller göndermiştir. Ve son Resul Muhammed Aleyhissalatu Selam'dır. Bütün beşeriyet onun şeriatından Resuldür. Hiç istisnası lamıcimi yok. Güçlüsü zayıfı, önce geleni sonra geleni. Efendim ben söyleyeyim, küçüğü büyüğü, kırmızı tenlisi, siyah tenlisi, türkü, arabı lazı çerkesi, Rus'u Amerikalısı, Yahudi'si, Bilmemdesi, hiçbirisi müstesna değil. İstisnasız bütün beşeriyet onun şeriatından sorumludur. Onun şeriatından kullanacaktır. Çünkü dikkat edin Kur'an beşeriyetin kitabıdır. Beşeriyeti muhatab alır. E kâne lil Arabi aceben demedi elin nas'e acaben dedi. Çünkü Arapların takındıkları o tutumun benzerini beşeriyetin bütün tarihi boyunca ve bütün dilimlerinde, bütün kesimlerinde görmek mümkündür. Hepsi hayret etti. İman edenler müstesna. Bu budur. Dolayısıyla bu din öyle Müslümanların hatta sadece Müslümanların dini değil, beşeriyetin dinidir. Ama Müslümanlar insanlığın olan bu dine sahip olduklarını deklare eden insanlar olarak diğer insanlardan farklı olmuşlardır. Yani vazifelerinin farkına varmışlar ve vazifelerini Cenab-ı Allah'ın verdiği vazifeyi kabul etmek şerefine nail olmuşlardır. Bizim de mücadelemiz burada başlıyor. Beşeriyete şeref kaynakları olan İslam'a sahiplenme davetini yapıyoruz. Onları buna çağırıyoruz. Onlardan bunu istiyoruz. Ve bunun için fedakarlık yapıyoruz. Vazifemizdir. Ve zevk kalıyoruz bundan. Çünkü biz şuna iman ediyoruz. Cenab-ı Allah'ın senin vasıtanla birisine hidayet vermesi senin için dünyadan ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Ya Bir anda söylediğimiz kadar basit değil bu. Dünyadan ve dünyadaki her şeyden biz öyle bir dünyada yaşıyoruz ki beşeriyet para için, pul için, dünyalık için birbirini öldürüyor. O insanların kendisi için birbirlerini öldürdükleri şeyi sen bir kenara itiyorsun. Diyorsun ki bir kişinin Müslüman olmasına vesile olayım, daha çok kara geçerim. Ve gerçekten de öyledir. Kademe Sıdk işte budur. Adamın sıdkın kapsamına yani doğruluk makamı Rabbimizin nezdindeki doğruluk makamlarından konumlarından veya daha doğrusu bu konumun kapsamındaki hususlardan birisi işte budur. Allahu Teala işte kainatı ne yapıyor? İdare ediyor. İdare. Ediyor. Tıpkı bizim idaremiz için şeriat indirdiği gibi göklerin ve yerin idaresi için bir şeriat koymuştur. Ne diyoruz buna? Kevni şeriat. Kainatın şeriatı. Yani kainatın yasası. Laik ilim anlayışı, bilim anlayışı öyle yani bu laiklik küfrü ilme, Allah'ı öğretmesi gereken bu ilme öyle bilsinmiş ki Çocuklarımıza Allah'ın kanun diye öğretilmiyor bu öğretilenler. Tabiat kanunu. Peki bu tabiat kimdir ya? Nedir? Tabiat işte bu. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın göklerin ve yerin yaratılışını devam ettirmesi için bu nizam ve intizamlarını sürdürmeleri için koyduğu kanundur. Suyun eğer ısınmasının, soğumasının, buharlaşmasının bir yasası varsa, bu yasanın olabilmesi için yine kainatın tamamının bu halde olması gerekiyor. Ve bunların hepsini bir arada bu muntazam haliyle, bu müselsel haliyle kim vaz ediyor? Niye bu hakikatler eğitim sistemimizde insanların dikkatinden kaçıyor? Batının macerasını anladık. Onlar dinle kötü bir tecrübeye sahiptirler. Hristiyanlığın orta çağları onlar için çok kötü gerçekten. Fakat yine de bu hale gelmelerini gerektirmiyordu. Elinizdeki din kötüyse burnumuzun dibinde İspanya'da dinin doğru şekli vardı ve bunu biliyordunuz. O ayrı bir hadise. Bize ne oluyor biz İslam ümmetine ne? Onların dine karşı bu soğuk tutumlarının aynısını bizim eğitim sistemimize kadar taşımamız neden? Ve hala niçin bunun üzerinde ısrar ediliyor? Eğer inanın çok kısa bir zamanda ümmet olarak toparlanmazsak, bu kadar asırdır veya asla yakın belki bir asrı, bir buçuk asrı, belki de iki asrıdır. Başlatacağınız tarihe göre süren dinden uzaklaşmanın faturası çok ağır ödenecektir. Ödenmeye başlamıştır. Bu acımasızlık, bu merhametsizlik, bu fısk, bu fujur, bu dünyaya taparlık neyin faturasıdır? Bunun sebep olduğu bedeller nelerdir? Ve eğer hala bizde bir takım güzel duygular varsa, bu güzel duyguların sebep olduğu bir takım güzel haller, güzel davranışlar varsa neyin sebebidir? Bunları çok iyi bilmek lazım. Sağlıklı bir kafayla tarafsız olarak taassuptan uzak. Müslümanı da kafiri de bunu tarafsız olarak şeysin. Ben bugün eğer kazandığım paradan 5-10 kuruş fakirlere sadaka verebiliyorsan, en insaflısından en insafsızlığına kadar, herkesin inananından inanmayana kadar, külahını önüne koyup akıllıca, zulmetmeden adil bir şekilde düşünmesi lazım. Bu iyi mi kötü mü? Ve bana bunu yaptıran ne? Eğer ise, buna devam ettireceğiz. Bunu devam ettirmek neye bağlıdır? Bana bunu yaptıranın yaşamasına bağlı. Yaşatılmasına bağlıdır. İnsanlığımıza bunun aşılanmasının devamına bağlıdır. Eğitim sistemimizde hala inaksızlık halde. Egemen olan inaksızlık dır. Şey bu böyledir. Bu bir vakadır. Bu bir vakadır. Ha. Mümin öğretmenlerimizin bazen işte şurayı deliyerek, delerek bazen buraya atlayarak öğrencilerine bir şeyler bir iki kelime öğretmeye çalışmaları bir vatıadır. Fakat buna ne gerek var? Çocuklarımız niye Müslüman çocukları tatil yapmıyor? Çünkü camiye gönderiyoruz gariban çocukları. Git Kuran oku. Hoca Efendi de başka türlü sıkıntı çekiyor bundan dolayı. Niye? Çünkü okulumuz yapması gereken vazifenin o bölümünü yapmıyor. Dört ayın yirmi günü bu sene Ramazan dolayısıyla toplam bir ay bile gidemediler çocuklar. Geçen yaz yani. Değil mi? Veya bir aydan birkaç gün fazla o kadar. Gittiler ne öğrendiler? Ya geçen sene öğrendiklerini ancak hatırlıyor, bildiler. Geçen sene yaz da öğrendiklerini ancak hatırlayabildiler. Ve bu bir fasit daire şeklinde dönüp dönüp gidiyor. Çocuğumuz geliyor yazın yine Elif Bağ'dan başlıyor. Bir yere kadar geliyor. Ertesi yaz bir daha geliyor yine Elif Bağ'dan başlıyor. Çünkü unutmuş çok nadir üstüne bir şeyler bina edilip Elif Bağdan diyelim ki Kur'an'a geçenler. Kur'an'a geçmişse hele biraz daha ilerleyip hatim yapanlar vesaire. Çok nadir gerçekten. Veya hocaları gerçekten çok gayretli olacak. Allah razı olsun emsalini artırsın yine bunların. Bu gibi ki, hocalarımız var hamdolsun. Bunlar bizim medar iftikarımızdır. Dua ediyoruz onlara. Vazifelerimizi yapıyorlar. Büyük işler yapıyorlar gerçekten. Adem babanın vazifesini yapıyorlar. Çok güzel hizmetler yapıyorlar bu gibi. Hocalarımız, görevlilerimiz vesaire. Fakat bu fasit daire çok daha güzel bir şekilde işletilebilirdi. Çocuğumuzun dinini öğrenmesi ve dindar öğrenmesi sağlayacağı faydalar bir tarafa. Hiçbir zarar getirmez ki. Evladım koyacağım bir cümledir ya ekleyeceğim. İşte bu tabiat kanunlarını bu kadar mükemmel koyan Cenab-ı Allah'tır. Bunu da yeter ya. O laikliğin soğuk yüzü kitaplardan kalksın. Öğretimden kalksın. Öğrencilere tablet vermekle bu iş halledilmez. O tablete sinecek olan ruhtur önemli olan. Araç ve gereç hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Maritanya'da hala, efendime söyleyeyim tahtalar üzerine mürekkeple veyahut da boyayla Kur'an-ı Kerimler yazılıyor, suyla yıkanıyor aynı tahtayı bir daha kullanıyorlar. Fakat bu en ciddi İslam alimlerinin yetiştiği yerlerden birisi de odur. Orası. Bu böyledir. Yani demek ki işin içerisine senin eğitim olarak katacağın ruh önemli. Aracın, gerecin ehemmiyeti var. Fakat o çok sonra gelir. Çok sonra gelir. Yani, i̇şte işten tediriyiz. Allah'ın ilaresini örnek alacağız. Dedik. Allah kâinatı nasıl ilaresini ilerliyor? Biz de insanlık olarak Allah'ın şeriatını bizim için öngördüğümüz kanuna göre hareket ederek kağıtta problem çıkmadı bizim aramızda da problemler çıkmaz deneyeceğim. Çünkü biz insanımız ibademiz var, asgariye iner. Mutluluk imkanımız daha yükselir. Oranımız daha ilerilere gider. Her anne ve baba çocukları büyüdükçe, üstü bana anne babalardan bahsediyorum. Bir düşüncedir, bir tasadır, bir kederdir yakalar onları. Ne olacak benim bu çocuğumun hali bu cemiyette der. Bu sistemin beni böyle bir ızdıraba sokmaya ne hakkı var? Biz Müslümanları bu sıkıntılara düşürmeye ne hakları var? İstemeyen vermesin ama bana çocuğumu isteyin bir yetişme vermeye lazım. O istediğim eğitimi çocuğuma vermek zorundadırlar. Devletse devletliğini yapacaktır. Bu budur. Ben, şu ortam, ben şu sağlığımı düşündüğü kadar benim ahiretimi de düşünmek zorundadır. Modern devlet, layık devlet ayaklarıyla bu işten variste kalınamaz, uzak kalınamaz. Böyle şey olmaz. Devletsen benim her şeyimi hesaba katmak zorundasın. O mudur? Veya da bana imkanı ver, ben yapacağım işe sen karışma o zaman. Bundan birinden biri tercih et kardeşim. Bizi bu şekilde ızdıraplara, çaresizliğe koymanın hiçbir kimsenin hakkı yok. Devlet bile olsa bunu yapamazlar. Rabbim görelim inşallah. Şeyler gösterir. İşleri tek başına idare eden Cenab-ı Allah'tır. Dolayısıyla hayatımızın da tek hakimi ve hakeminin o olması gerekiyor. Nitekim ahirette de böyle olacaktır. Bakın ayetin devamı böyle geliyor. مَا <mâ> min شَفِيْءٍ اِلَّا min بَعْدِ اِذْنِهِ <iznih> Ahirette o izin vermeden hiçbir kimse şefaat edemeyecektir. Hiç kimse şefaat edemeyecektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bile Diyor ben şefaat edeceğim vakit gideceğim Rabbimin önünde secdeye kapanacağım. Şu anda hatırıma gelmeyen o anda Rabbimin bana ilham edeceği lafızlarla zikirlerle Rabbime dua edip yalvaracağım. Ondan sonra bana şöyle seslenilecek. Ey Muhammed başını kaldır. Söyle sözün dinlenecek. Şefaat et şefaatin kabul edilecek. Çünkü o gün öyle bir gün ki Cenab-ı Allah o günde şöyle seslenecek. Limenil mulkü liyavm lillâhil vâhidil kahr denileceğiz. Yine onun tarafından Celle Celaluhu. Mülk kayıtsız ve şartsız hakimiyet bugün kimindir? Diyoruz ya Fatiha suresini okuduğumuz zaman her rekatte mâlik yavmiddin din gününün mutlak maliki mutlak sahibi mutlak egemenidir o celle celaluhu bugün mülk kimindir mahlukat bütün insanlar o mahşerde bu gerçeğin cevabını en mükemmel şekliyle artık gözleriyle görüp bilecekleri ve kavrayacakları halde idrak edecekleri halde Rablerinin huzurunda ...konuşmak güç ve takatini bulamayacaklar. Cenab-ı Allah'ın kendisi bu sorunun cevabını verecektir. Ve bu onun malikiyetinin daha belir bir şekildeki ifadesi olacaktır. <Sessizlik> Lillahil vahidil kahhar. Bir ve tek ve gücü her şeyin üstünde. Her şey kendisinin emrinde. Kendisine itaat etmek durumunda olan... Allah'ındır mülk bugün. Hepsi. el mülk, El-İflam burada istigrak içindir. Yani mülkün tamamı. Mülk kavramı içerisine girebilecek ne varsa o mahşer gününde. Hepsi onundur. Ve ortaksızdır o. Kahhardır. Herkes onun gücünün mahkumu. Onun emrinin mahkumudur. İşte göklerin ve yerin hakimi, arşa istiva etmiş bulunan, işleri idare eden, ahirette izni olmadan kimsenin şefaat dahi edemeyeceği Allah'tır sizin Rabbiniz diyor. Ve ayet böyle bitiyor. Zalikumullahu <gülüyor> rabbukum ne olacak? İşte Rabbiniz budur. Rabbiniz Allah budur. İşte O'na ibadet edin. Artık O'na ibadet edin. Bunun kaçınılmaz sonucu budur. Yani Cenab-ı Allah'ın rububiyetine iman etmenin, O'nun rububiyetini kavrayıp kabul etmenin kaçınılmaz ve zorunlu sonucu. Tek sonucu yalnız O'na ibadet edin. Hepiniz. ...ona ibadet edeceksiniz. İbadet hayatın tamamını Allah'ın... ...hükümlerine göre yaşamak demektir. Ne kadar yaşanmıyorsa... ...o kadar ibadetin dışına çıkılıyor demektir. İsyan ediliyor yani. Cenab-ı Allah dilediğini affeder. Dilediğini... ...cezalandırır. Dilediğine tövbe nasip eder. Dilemediğine nasip etmezler. O halde en sağlamı kendimizi bu konuda devamlı Abdullah bin Mesud'un ve Selman-ı Farisi'nin ve benzeri sahib kiramın anlattığı gibi takvalı yaşamaktır. Takvalı yaşamak bugünkü tabirle mayın tarlasında yürümek gibi bir şeydir. Çünkü ona böyle anlatmışlardı. Takva ne demektir diye soruyor. Ömer radıyallahu anh ya Ömer diyor sen hiç dikeni bol bir tarlada yürüdünüz. Yürüdün mü? Sakın zannetmeyin çöl dikenleri bizim buranın dikenleri gibi değildir. Çöl dikenlerinin bir vücuda bir batması var. Bıçak mı kesmiştir, şey bir kesmiştir fark etmezsiniz. Kocaman kocaman şeyler. Öyle bir dikenli tarlada bahsediyor yani. Yürüdüğün zaman böyle bir tarlada ne yaparsın? yaparım diyor elbiselerimi toplarım çalıya dikene bakmasın değmesin bir de o dikenler vücudumu yutmasın diye ayağımı nereye atacağımı da dikkat ederim diyor. Ah işte takvamudur. İşte takvamudur. Yani öyle bir hayat içindeyiz ki nefis ve şeytanımız hayatı yürüdüğümüz yolu öyle bir hale getirmiş ki her adımda bir, iki değil, beş değil, on değil, sağdan soldan her yerden dikenler var. Fakat Cenab-ı Allah rahmetiyle yine o dikenlere dikkat ederek, onlar bize değmeden, bulaşmadan yürüyebilecek güç, kudret, feraset, kuvvet ve bilgiyi de vermiştir. Bu sayede öyle dikkatle yürümek imkanımız da vardır. Cenab-ı Allah bunu da başlıyor. İşte allah Teala'ya böyle ibadet edeceğiz, takvalı takvayı her zaman saparım, her zaman günaha düşerim, her zaman yanlışlık yaparım korkusuyla şeriattan taviz vermemek için azami gayreti göstererek yaşamak Allahü Teala ya ibadetlerin en müstesna şeklidir. Cenab-ı Allah bizlere bu makamda ilerlemeyi nasip etsin. Efe la Hiç öğüt almaz, ibret almaz mısınız? Yani Göklerin ve yerin yaratılmasından, altı günde yaratılmasından, Cenab-ı Allah'ın kainatı idare edip yönetmesinden, işleri idare etmesinden, çekip çevirmesinden, ahirette de biricik mutlak hakimin tıpkı dünyadayken olduğu gibi, kainatın biricik hakimi gibi olduğu gibi, orada da hakimiyetinin gerçekleşmesinden, hareketle Cenab-ı Allah'ın rububiyetini idrak ederek, ona hak ettiği şekilde ibadet etmeye çalışmak için aklınızı başınıza toparlamayacak mısınız? Cenab-ı Allah hepimizin sesine öyle bir kuvvet vermeli ki, versin ki, bu gerçekleri beşeriyete haykırmak zorundayız kardeşler. Burada yirmi kişi, otuz kişi, elli kişi her neyse Allah bu gibi toplulukların bereketini artsın. Beşeriyetin bu nidalara, bu bu çağrılara, bu davetlere çok büyük ihtiyaçları var. Peygamber Aleyhisselam veya İbrahim Aleyhisselam'ın davetini Cenab-ı Allah nasıl daha Kabe'yi inşa ederken orada ıssız bir yerde İnsanları arasında haccı ilan et ve onları hacca çağır. Dediği zaman ona ne demişti? Seslenmek senden duyurmak bizden. Ya Rabbi sen bizi seslendir. Amin. De duyur ya Rabbi. Vallahi beşeriyetin daha çok duymasını istiyoruz. Bu bizim arzumuzdur, isteğimizdir, emelimizdir. Biz insanları seviyoruz insanların gerçekten helak olmalarını istemiyoruz. Rahatımızdan imkanlarımızdan onların lehine fedakarlık etmeye çalışıyoruz. Rabbim bizi bu konuda muvaffak kılsın. Onlara da hidayet nasip ederek içinde bulundukları bu zorlu hallerden helak ile neticelenecek bu zorlu yollardan dönmeyi onlara nasip etsin. Amin. Bizlere de sırat-ı müstakim üzere sebat versin inşallah. Devam ediyor ayet-i kerime, dördüncü ayet-i kerime. İleyhi marci'ukum cemi'a. Bir önceki ayet-i kerimede mahşere değinildi. Onun huzurunda itaati kabul edilecek onun izni olmadan şefaati kabul edilecek bir kimse olmayacaktır. Demindim. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizi hep ahiretle irtibatlı yaşamayı öğretiyor. Kur'an bize ahireti unutturmamak için her vesileyle ahireti hatırlatıyor. Öyle ki iyice tetkik edildiği zaman hemen hemen ahirette bir şekilde gönderme yapmayan 2-3 ayet, ge, ayetin geçtiğini görmek mümkün değil. Bu arada da bizim bunu düşünmemiz gerekiyor gerçekten. Kur'an'ın ahirete vurgu yaptığı kadar bizim hayatımız ahiretle anlamlanıyor mu? Bunu hepimiz düşünelim. Ben kendi adıma maalesef cevabım menfidir, olumsuzdur. Kur'an'ın ahireti vurguladığı kadar benim kişisel hayatımda ahiret maalesef yok. Cenab-ı Allah ahireti hayatımızda yoğunlaştırsın, daha yoğun hale getirsin. Hepinizin dönüşü ona olacaktır. Niye döneceğiz? Ebedi hayat için döneceğiz. Hiçbir istisnası yok. Küçüğü, büyüğü, fakiri, zengini. Siyahı, beyazı, geçmişi, geleceği, hali hazırda yaşayan. Hepimiz O'na döneceğiz. O'na dönmek kimisi için büyük bir sevinç, büyük bir mutluluk, büyük bir bahtiyarlık, dört gözle beklenecek, şevk ile arzulanacak bir şeydir. Kimileri için de, hani Hakka suresinde belirtildiği gibi, ya elيتها kanat alqadiyati Ah keşke bu vaziyette işimiz bitmiş olsaydı. Sonumuz gelmiş olsaydı. Bundan sonrası olmasaydı. Kimisi içinde böyle olacak. Bu diyor vaadallahi hakka. Allah'ın vaad ettiği bir gerçektir ve gerçekleşecektir. Bu Allah'ın vaad ettiği bir vaattir. Gerçektir ve gerçekleşecektir. Hiçbir şekilde bunda tereddüt olmaz. Akıl, mantık zaten bunu gerektiriyor. Kur'an-ı Kerim özellikle gaybi iman esaslarından bahsettiği her yerde ya öncesinde ya sonrasında mutlaka ona Az veya çok, geniş veya kısa ifadelerle delilini de ortaya koyuyor. Az önce Allahü Teala'nın rububiyet ve uluhiyetinin delilleri yine ait kelimenin kendisinde var. Burada da ölümden sonra Allah'a dönüşün delili hemen geliyor. İnnehu yabdaul halqa, thumma yeedu. Şüphesiz ki o mahlukatı baştan yaratandır ilk olarak yaratandır sonra onu iade edecektir tekrar edecektir bir an için düşünelim ne demek önceleri bu mahlukat var mıydı biz dahil yoktuk peki bunu birisi yoktan var etmiştir o, zaman, o halde evet öyledir peki bu var edilen bir sonu var mıdır evet Sıramızı, bek sıramızı bekliyoruz. Gelecekler de geliş sıralarını bekliyorlar. Gelmiş olanlar da gidip gitmelerinin sıralarını bekliyorlar. Sonra da hepimiz berzah aleminde yeniden Rabbimizin huzuruna diriltileceğimiz zamanı bekleyeceğiz. Peki yarattı, yoktan var etti, yaşattı, öldürdü. Onu yoktan var eden, tekrar Dilediği zaman yeniden yaratmaya kadir mi? Elbette. Çünkü bir insan diyelim ki bu mikrofonu yapmışsa bunun gibi yüzlerce de yapar. Ya bu mikrofonu yaptı yok sen bir daha yapamazsın. Onun imkanları, melekeleri üzerinde bulunduğu sürece istediği kadar yapar. Önünde bir engel var mı? Yok. Madem ki gücü şartları aynı şartlar devam ediyorsa aynı şartlarda aynı mikrofon yapılır. Mantık bunu gerektiriyor. Değil mi? Cenab-ı Allah bu mahlukatı yoktan var ettiğine göre tekrar dilediği zaman var edecektir ve bizi huzuruna döndürecektir. Peki niçin? Yine bir başka mantık. Çünkü Cenab-ı Allah insanı boşuna yaratmamış. Yaratmasının bir gayesi vardır, bir sebebi vardır. ثُمَّ <Sessizlik> يُعِيدُهُ Niye? لِيَجْزِيَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِصْتُ İman edip salih amel işleyenleri adaletli ve ölçülü bir şekilde, belli bir ölçüyle mükafatlandırmak veya onlara amellerinin karşılıklarını vermek için. Yani Hiçbir amelimiz boşa git Elhamdülillah ki öyledir. Yoksa niye amel edelim ki? Niye Efendimiz'e söylem uğraşalım ki? Boşu boşuna yoruluyorlar ahirete iman etmeyenler. Biz de onlar gibi olurduk. Onlar boşu boşuna yoruluyor. Yani. Niye? Hücuhun yevme izin amiletun nasibetun tasla narur hamil ediyor öyle yüzler devam edecektir ki naudu billah çalışmıştır yorulmuştur <gülüyor> <gülüyor> dünya için ne biçim koşturuyor lan değil mi ama tesla naran hamia naudu billah kızgın bir ateşe düşecektir oraya yuvarlanacaktır bir başka yerde wujuhun alayha gubra terhak wa qatra naudu ve bir takım yüzler olacak mahşerde toza toprağa bulanmış olacaktır. Kirlenmiştir o yüzler diyor. Aman yarabbim. Ulaike humul kefaratun fecera. Onlar kafir ve günahkarlardır diyor. Buna karşılık ve ucuhun yevme izin nazira ila rabbiha nazira. Aman yarabbim. Bir de başka yüzler var ki parlak. Parlak mı parlak. Rablerine bakacak. Aman Allah. Şairin dediği gibi akide, şiir halinde bir akide var. Emali akidesi. Diyor ki وَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهُ فَيَا خُسْرَانَ اَهْلَ Onu görecekleri zaman cennet nimetlerini dahi unutacaklardır. Diyor. Cennet dahi unutacak. Cennet nimetleri dahi unutacak. İşte o yüzler Rablerine öyle bakacak hep bir bahrubet mesin inşallah. Ah. İman edip salih amel işleyenler böyle. Öbürlerin de yaptıkları yanlarında kar mı kalacak yanlarına. Yok, hemen devam ediyor. Velzinekferu alea azabillah. Onların şarabı min hamim. kaynar sudan içecekleri var. Birisi kelsen içecek. Birisi kaynar sudan içecek. Nasıl? وَسُقُ مَا اَنْ حَم۪يمًا فَكَبْتَّا اَمْعَاهُمْ Öyle kaynar su içilecek ki onlara bağırsaklarını paramparça edecek. Ya öyle sıcak su değil yani. Öyle. Ağzını yakmakla kalan bir sıcak su değil maazallah. İçecek, barsağa parça olacak. Barsakları bir daha gelecek, bir daha susuyacak, bir daha içecek, yine barsakları parçalanacak. Son Sonsuz bir azap yani. Rabbim muhafaza buyuruyor. Lehum şeramun min hamim. Kafirlere. Kaynar sudan içecekleri kaynar su olacak ve azabun ve can yakıcı bir azap. Acıtıcı, can yakıcı bir azap. Öyle yakacak, dağılayacak, ondan sonra deri duyarsızlaşacak değil. Peygamber Aleyhissalatu selamın dediği gibi şüphesiz diyor cehennemde azabı en hafif olacak kişi ya bir rivayette cehennem ateşinden bir ayakkabı giydirilecek ve bunlardan dolayı beyni kaynayacaktır. Diyor. Bir rivayette topuklarına kadar ulaşacak veya topuklarında kısa bir yüksekliğe kadar gelecek ondan dolayı beyni kaynayacaktır. Diyor. Bu cehennemliklerin azabı en hafif olanları ağır olanlarını tasavvur edebilecek Halimiz yok maazallah. Ama niçin? Allah onlara zulüm mü ediyor? Haşa. Azâbun elîm bîmâ kânû yekfûû Dünyadayken kafir olmalarına karşılık olmak üzere yapılacaktır bu azap. Bunun karşılığı ondadır bu azap. İşte beşeriyetin bu gerçeklerle inzar edilmesi lazım. İnsanlığın kendilerini bekleyen gerçeklerle uyarılmaları lazım. Peygamber Hazretleri Selam 14 asır önce böyle uyarmıştı. Madem benim size yalan söylemediğimi biliyorsunuz, size şu gerçeği de söyleyeyim ki ben çok şiddetli bir azabın öncesinde sizi onunla uyaran bir uyarıcıyım demişti çok şiddetli bir azap gelip çatmadan, sizi bulmadan önce sizleri uyaran bir uyarıcı demişti. Cenab-ı Allah bize gayret ve nefes kuvveti verir. İnsanlara bu hakikatleri ulaştırmak Amin. imkanlarını bahşetsin. Bu konuda ihlas, samimiyet ve gerçekten yoğun bir gayret nasip etsin. Bu din için, bu beşeriyet için gerçekten bu bir mükellefiyettir ve bunları yapmaya değer. Cenab-ı Allah bizleri bu hususlarda dinini başkalarına ulaştırmakta, başkalarının bu dini tanımalarına vesile olmakta, bizleri istihdam eylesin. Bizleri bununla şereflendirsin. Hiçbir mükafat ve ödülü vermek de allah Teala için zor değildir. Cenab-ı Allah'tan bizleri ...hayırlı amellere ve bu hayırlı amellerin mükafatlarına kavuştursun inşallah. Müslümanların zorluklarını ve sıkıntılarını feraha, rahata ve huzura tebdil eylesin inşallah. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma yasifun ve Selamun Aleyl-i Hüselin. Rabbil Alemin.